Bütün beşer hüsranda. Ancak imadenler müstesna. Onlar kurtuldular. Bütün beşeriyet mahv mahkum oldu. Mahve olmaya mahkum oldu. Yani şöyle anlatayım sana. Bahri Muhit'in ortasında Atlas Okyanus'un ortasında denizlere döküldüler. Kana görünmüyor. Mutlaka halakta. Bir gemi var orada. O gemiye kim inticara ederse iman gemisi yani. Oraya kim inticara ederse kendi canını garptan kurtarır. Bunun misalini sana verdim yani. Bu kainatta bir bahri umman gibidir. Buraya düşen halaktadır. Ancak iman gemisi ki onun kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allah. Tayfaları onun velileridir ve alimleridir. Onun ipi de Kur'an'dır ki sana atılmış bu Kur'an-ı Kerim taraf-ı kim tutarsa Kur'an'ın ipine o gemiye sarılırsa kendini garttan halaktan kurtarır. Ve illa muhakkak maddi ve manevi garttasın. Halaktasın yani. Yalnız mücadr-ı ahart değil.